Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulullah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak 6. madde bende kitapta. Oku. Bu bölümü okuyacağız ve burada dersin okuma parçasında gördüğümüz bir kaideyi burada örneklerle tekrar açacağız. Açıklıyoruz. Li, LEKE lehu leha li harf üzerinin sahi sahiplik ifade li harf mütekellim yağsına muzaaf oluşu muhatap sigaya muzaaf oluşu gaib ve gaybe sigalarına ee, muzaaf oluşu var li benim var bana ait bir şey var leke sana ait senin bir şey var. Onun kendisinden sonra gelen ke e, kelimeye göre. Lehu onun ona ait bir şey var. Leha o bayana ait bir şey var manasına. Demiştik ki tekrar hatırlatmakta fayda var. Li hariceri açık isimden önce kesralı kullanılır. Lillahi. Li Muhammedin. Li müderrisi değil mi? Lel müsteşfa gibi. Ancak kendisinden sonra e, gelen kelime daha doğrusu harf diyoruz. Yani, kelime değil de, e, zamirse, muttası zamirse mütekelli yası hariç bu sefer gelir. Leke, lehu, leha lekum, lehum gibi. mütekellim yasında da aslen fethalıdır. Ancak mütekelli yasının bir özelliği vardı. Kendisinden önceki harfin harekesini kesreye zorlardı. Ondan dolayı o li oluyor. <gülüyor> Sahiplik vardır. Diğer bir yeri. Birinci cümlede li uhtun vahidetun. Geçmekte manası benim bir kız kardeşim var. Ele kehun sen erkek kardeşin var mı? La ma Li ekin. Hayır, benim bir erkek kardeşim yok. Mali. Manın birçok manası vardı. Onlardan birisi de yine bu dersimizde geçmişti. Olumsuzluk ifadeleri. Fiillerden önce de kullanılır, isimlerden önce de kullanılır. Mali yok demek. Li var, Mali yok demek. Ne yok? Kendi sonra gelen kelimenin ee, şeye göre. Li ekin, erkek kardeş. uhti leha tıflün sakıyorum. Cümlesinde de yine parçada e, gördüğümüz ve açıklamaya çalıştığımız bir kaide var. Dedik ki herhangi bir zamir özellikle de gayb ve gaybe zamir için kullanılıyor. Bu kaide. Herhangi bir zamir, gayb ve gaybeden hu veya ha, hu veya hiye. Kullanılacaksa ondan önce o zamirin raci olacağı, döneceği ait olacağı bir açık isim geçmek zorundadır. Evet. Yoksa bu sefer anlaşılmaz, e, kullanılmaz bir durum olur. Mananın anlaşılmayacağından orayı. Burada uhtiyi çıkartalım şimdi. la tıflun sagirun. O bayanın bir küçük e, çocuğu var. tıfıl küçük çocuk demek. 6-7 yaşlarına kadar olan çocuklara tıfl denir. Onun küçük çocuğu var. O kim peki o kapalı? Dolayısıyla bu ifade kullanılmaz. O zaman ne yapacağız? Onun dönüp raci olacağı, dönebileceği, kendisine ait olduğunu anlayacağımız bir açık isim kullanacağız. Uhti! Kız kardeşi. Bacım var ya bacım. Leha tıflun sahirun. Onun bir, bir tıflı var. Küçük çocuğu var. Tıflun küçük çocuk. Sahirun küçük. Onun küçük bir çocuğu var. Zemili lehu ehun ve uhdun. Buradaki de aynı kaide. Zemili çıkartalım. Lehu ehun ve uhdun. Onun bir erkek ve bir kız kardeşi var. Kim? O kapalı. Böyle bir ifade kullanılmaz. Mana çıkmaz. O zaman o lehu'daki hu'nun dönüp dolaşacağı kendisine ait olduğunu anlayacağının açık bir isim olacak. Nedir o? Zemili. Okul arkadaşım. Okul arkadaşım var ya benim okul arkadaşım. Onun bir erkek ve bir kız kardeşi var. diyebiliriz. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Direkt lehudaki hu <gülüyor> zamirinin yerine zemiliyi koyarak okul arkadaşımın bir erkek ve bir kız kardeşi var da diyebiliriz. İkisini söyleyebiliriz. ikisi de caizdir. Hangisi kolayınıza gelirse öyle. Özellikle. Ama ikisini de fayda var. <gülüyor> <gülüyor> lehudaki hu'nun yerine direkt zemiliyi koyabiliriz. Burada erkek ve kız kardeşinin birer tane ne kire kelimeler tercüme edilirken başına bir gelirdi ya tamam. evet altında bir açıklama var diyor ki ne buğlu, ne buğlu deriz ki indi kitabın benim bir kitabım var okuyayım orada ne dediğini anlayacaksınız anlaşılmasını izah ederiz ne deriz ki indi kitabın indi kitabın deriz bir kitabım var ve negulu ve deriz ki liyehun bir erkek kardeşim var la negulu demeyiz diyemeyiz ki indiyehun yanında bir erkek kardeş var diyemeyiz değil mi? çok güzel, çok güzel değil mi? bu kadar nasıl? gayet anlaşılır bir şey yani li ve indiyi nasıl kullanabiliriz? Akil bir şeyimiz var, akıllı bir şeyimiz var demek için. Li kullanırız. Gayrakiler için indi kullanırız. Bundan dolayı indi kitabını deriz de, indi, ekin diyemeyiz, li ekin deriz. Hem tüm ya ikvanı. Maşallah. Cedit. Ahsen. Hem teyay ma <Susan> <gülüyor> Maedri. <If> <gülüyor> ben <gülüyor> şüvey şimdi geçen dersimiz olmadığı için dedik ki biz akil dediğimiz nedir akil akıllı akıllı bir şeyimiz var demek için annemiz babamız bacımız erkek kardeşimiz halamız teyzemiz öğretmenimiz öğrencimiz neyse akıllı bir şeyimiz var demek için li harbicani kullanmıyız benim şunu var demek için. Li li ebun, li uhtun, li halun, li talibun. Yani akıllı bir şeyimiz olduğunu söylemek için. Tamam. Gayri akil dediğimiz hayvan ve eşyalar için ise indi'i kullanırız, Liy diyemeyiz. Burada onu anlatıyor. Yani li kalemun demeyiz de indiği kalemun deriz. Yanımda kalem var. Tam tercümesi. Ancak bunun asıl anlatmakta, bunun asıl anlatılmak kalemim var. Indi kalemun. Indi kitabun. indiği televizyon. kuvun gibi. Tamam. tamam. Onu diyor. Ondan dolayı indi kitabun deriz de indi ehun diyemeyiz. Ha? Li ehun. Ni ehundes. Bu dönemler akıllı oldu. akıllı olduğu için. Tamam Buraya geçiyorum eğer anlaşılmıyorsa. Peki. Yedinci madde Mea. Mea neydi? Beraber Birlikte beraber manasına çoğunlukla mekan zarfı, bazen de zaman zarfı olarak bir zarf. Peki zarflar nasıl kullanılırdı? Çoğunlukla izafet terkibiyle. kullanılırdı. Yalnız başına kullanıldığı da olur. Ancak bunlar azınlıktadır. Çoğunlukla izafet terkibiyle. Peki, zarflar izafet tevkibinde kullanıldığında bir özelliği vardı. Neydi o? Fetha, Fetha üzere mevmi olur. Me'u olmaz. Me'a olur. Değil mi? Me'a olur. Gable, tahte, emame, halfe gibi. Fetha. Yani son harfin harfinde ne olur? Fetha olur. Evet. O zaman bu me'anın cümle eşyesine kullanımına geçelim. ''Kharace <hâ> hamidun mea halidun'' ''Mea halidun'' hâ ''Khalidun sonunu kesra yapan nedir?'' Me ''Mekan zarfı'' ''Mea'' ''Manası nedir?'' ''Kharace çıktı kim?'' ''Hamidun'' ''Hamid çıktı'' ''Kimle beraber?'' ''Khalidle hâ beraber çıktı'' <hâ -midun> ''Zıhebet <-hâ -midun> <hâ -midun> tabibu meal mühendisi'' ''Doktor, mühendisle beraber gitti'' celesel müderrisu meal müdiri öğretmen müdürle beraber oturdu men meake ya aliyyu ey ali beraberinde kim var veya beraberindeki kimdir men meake me'i zemili beraberimdeki okul arkadaşım var veya beraberimdeki <gül> okul arkadaşımdır me'i zemili me'a mütekellime asına muzaf ondan dolayı ayın ne yaptı mecburen mütekellime asının istediği <gülüyor> kesrayı, tarzı, kesra'yı aldı me'i me'i zemili <gülüyor> aminetü me'aha zevcuha amine var ya amine onun beraberindeki eşidir kocasıdır veya İkinci tercüme şekline göre Amine'nin beraberindeki kocasıdır. Me A'daki, Me A'daki hanın yerine direkt Amine'yi koydum. Amine'nin beraberinde kocası vardır. Harace ebi minel beyti. Men harace meahu. Harace çıktı. Kim? Ebi, babam çıktı. Minel beyti evden babam evden çıktı. Onun beraberinde kim çıktı? Onun beraberinde kim çıktı? Men, haraca meahu. Buradaki hu nereye gider? Ebi'ye gider değil mi? Haraca meahu ammi. Cevap da bu. Sorunun cevabı. Haraca meahu ammi. Onunla beraber amcam çıktı. Ammi, amcam Hı. var mı sorumuz mea ile ilgili diğer gördüğümüz mekan zarflarla kullanımı aynı izavet terkibi, feta üzere mevnilik ve kendisinden sonraki kelimenin sonunu kesralama. ne olursa olsun kesreliğine ne olursa olsun değil mebni kelimeler vardır. Sonu değişmeyen kelimeler. Muğrebleri değiştiriyor değil mi? mu? değiştirilmez, değiştirir, değişmez. değiştirmez. Mureb ve mebniden bahsetmediğim için size kısmen bahsettik de tefalüatına görmedik. <gülüyor> Değişmeyenlerinkine değişmeyenlere dokunamaz. Ama muğreb dediğimiz değişenlere ki e, dersimizin sonunda bu iğrab, muğreb, mebni bunlar nedir? Bir kısım bilgi vereceğiz. O zaman anlaşılır inşallah. Mebnileri değiştirmez, muğrebleri değiştirir. Murettir. Mesela mea da değiştiriyor ya meahu da da değiştiriyor değil mi? Yani sonra hu gelmesi Zamirler, zamirler şeydir e, mebnidir değişmez sonları meahi olmaz yani meaki de olmaz meakeyi meaki yapmaz Devam edelim Beytun kelimesi e, Musarif bir kelime bunu e, e, muhatap, gayb, gaybe ve mütekelime muzaf yapacağız. Bildiğimiz bir kayda. Onu başka bir kelimeyle e, karşılaştıracağımız için bu örneği verdi. Nasıl olur bu? Beytuke, beytuhu, beytuha, beyti olur. Beyti olur. Bu beytun kelimesi harekelerle irab olan bir kelimedir. Harekel aleyhi Bir de harflerle geleceğim. Bir de harflerle i'râb olan kelimeler vardır. Dedik şimdi hemen i'râb nedir ona bakacağız. Hmm. i'râb budur. Evet. Şu kitaplarınız bir gelseydi oradan baksaydınız. Kitapların baskısı yok. Ta yayın evinden aradık. Bakalım gelecek inşallah. Evet i'râb <gülüyor> Tam buradan tarifini tabi olarak yazdırayım olmasın size izah edeyim. İsimlerin İyirab, İyirab, İyirabb, evet. İsimlerin cümlede bulundukları yere göre. veya kendilerinden önce bulunup da kendilerini etkileyen bir amil bulunması sebebiyle veya kendilerinden önce kendilerini etkileyici bir amilin bulunması sebebiyle son harflerinin harekelerinin son harflerinin harekelerinin değişikliğe uğramasına denir. İyirab. Son harflerinin harekelerinin değişikliğe uğramasına irap denir. Beytun kelimesi. Bu muhreb bir kelime. Sonu değişebilir. Diyoruz ki, iki şey söyledik Allah'ın. İsimlerin cümledeki bulunduğu konuma göre veya başında bulunan onun sonunu etkileyen bir amil sebebiyle sonların değişmesidir dedik. Şimdi Beytun kelimesini bir cümle içerisinde kullanamayız. Evet. cümle içinde kullandı. Bunu görmediniz. O yüzden çok kısa geçeceğim. <gülüyor> fiil de, fiil cümlesinden olsun. En az fiil ve faili buyur demiş. Bir de ee, tümleç dediğimiz mefkuller bulunuyor, tümleç. Mesela Ali kitabı okudu cümlesinde, Ali Özme. Okudu, yüklem. Neyi okudu? Kitab. Kitabı, tümleçtir değil mi? Şey. Evet. Tümleçtir. hızlı geçecek olur ama. Burada elbeite kelimesi tümleştir. Bizim Arapçada buna <gülüyor> mef'ul denir. Yani fiilin kendi üzerine cereyan ettiği nesnedir. Ra görmek fiili. Neyin üzerine cereyan etti? Evin üzerine cereyan etti. Evi gördüm. Gören kim? Ben. Ne yaptım? Gördüm. gördüm. gördüm fiil ve fâil. Neyi gördüm? Evi gördüm. Meful. Tümleştirdim. Cümledeki konumuna göre beyt kelimesi ötreden fethaya dönüştü. Tamam mı? Şimdi burada beyt kelimesini sildiğim râitû <gülüyor> Babel beyti. Ne gördün? Kapısı, kapısı. Evin kapısını gördün. Babel Beyt'deki babun hareketi normalde ötreydi, mef'ul olması sebebiyle fetalandı. Beytin hareketi ise cümledeki konumuna göre kes, kesalandı. Kes. Neden? Çünkü muzafın Neley. zafet <gülüyor> mi? Zarfiyet terkibine girmiş. İşte biz şu harekelerin değişmesine irap diyoruz sonu herhangi bir cümledeki konumundan veya başındaki amilden dolayı değişenlerden muğrep kelime diyoruz. Mu sonu değişir. Örnek <gülüyor> <gülüyor> Raitu Haza deseydik bunun sonu hiçbir şekilde değişmez. Raitu Haza. Hazi olmaz. Hazu da olmaz. İşte buna mebni diyoruz. Mebni yani son hiçbir şekilde değişmiyor. Başına bir amil geldiği zaman değişmiyor. Cümledeki bulunduğu konuma göre veya başına bulunduğu göre değişmeyen yani sonu hep aynı kalan. Bu mebni denir. Son harekesi herhangi bir şekilde değişeneyse <gülüyor> muhreb denir. Muğret. Şimdi şu cümledeki bulunduğu konuma göre dedik. <gülüyor> Bu örnekler cümledeki bulunduğu konuma göre dedik. Bir de başındaki amil sebebiyle Sonunun değişmesine bakalım. Bunu da biliyorsunuz gerçi. Evet. Mesela evet. Z herde ilerleyici. Böylece burada da gene sonu değişti. Burada neden değişti? başında onu etkileyen bir amil var. Amil demek amel eden, etkide bulunan demek. Başındaki amil sebebiyle son değişti. Zaten tariflerde dedik ki cümle bir ki ke, ismin kelimenin cümle içerisindeki bulunduğu konuma göre veya onun sonunu etkileyen başında bulunan bir amil sebebiyle sonunun değişmesine irap denir. Sonu bu şekilde değişen kelimelere muret kelime Sonu değişmeyen kelimeler ise mebni, mebni kelime mekan zarfları, mekan zarfları değişir İzafet teklifine feta evet. üzere mebni olur yoksa her zaman değil evet tarifimiz bu evet. muret mebni Bu Türkçe'de de vardır. Okul kelimesi mesela. Okul. Güzeldir. Yalın. Okula gittim. Okulu gördüm. Değil mi? Gümle, gümle içerisindeki kullanım, kullanımına göre bir ek getirmiyor muyuz? Hı hı. İşte bu harekeler de gelen ek gibidir. Değişir sonu. Bu şekilde sonu harekelerle üstün esre ötre fiillerde bir de cezim var dördüncü <gülüyor> harekelerle değişmesi o kelimenin e, harflerle değil de harekelerle muğrep olduğunu gösterir iğrab iğrab dediğimiz olarak yani kelimenin sonunun değişmesi iki kısımdır harflerle değişen harekelerle değişen bu anlattıklarının harekelerle değişen sonu harekeliye değişir Y robi harekeyledir. Yani sonunun değişmesi harekeyledir. Bir de harflerle değişenler var. Sonu harflerle değişim. Yani fetha yerine elif gelen, ötre yerine vav gelen, esre yerine ye gelen kelimeler var. Onlara da onlara bir örnek bu dersimiz onun örneği. Onlara da bir örnek vereceğiz buna. Birkaç kısım durumlar. Bir kısmını göreceğiz şimdi. Bakalım şimdi buraya dersimize. Ebon kelimesi. Bunlara esma de bazı kitaplarda esma hamse Hamser'den, 5 isim veya 6 isim. İkisini de karşılaşabilirsiniz. 5 isim veya 6 isim. Özel <gülüyor> kelimelerdir bunlar. Ebun Ehun. Hemen altına veya yanına da diğerlerini yazın. Hamun. Hamun. Hamim. Hamun. He henün hamun henün henün henün he he he he yumuşak he henün henün uğraştırmayın değil mi? <gülüyor> uğraşmazsanız öğrenemezsiniz. Evde uğraşın <gülüyor> Altı isim. Eun. Eun. <gülüyor> Hamun. Henun. Fenun. Zu. bazla şu henünü saymıyor. Ondan dolayı şöyle altı içi delik. Ondan dolayı beş isimli isimlendiriyor. Ama bu altı isim. Esma siteden de altı isim daha meşhur. Manaları. Egun baba. Egun kardeş. Erkek kardeş. Hamun. Eş tarafından akraba. Özellikle de kayınpeder. Hısındayım. Onu iyi ezberleyin. Lazım Her He He, vefat ettiği için değil mi? Hmm. Tamam. Şu son neydi abi? Zu mu? Zu. Evet. Hamun eş tarafından akraba var. Mesela yani Hamun yani. mu? Hamun. He sen de yaz ha şu için. Araştırabilirsin tarih için. Sizler Hamidi hitap edersen sevinir adam. Kayınpederci mi? <gülüyor> Allah Allah. Biz o olalım. <acalla bizim> <gülüyor> bu e, insanın vücudunda mahrem bir organ. Fem'un ağız Fem. Bunu görmüştük daha önce. Bir de Zu. Bu da sahiplik ifadeler. Sahiplik ifadeler. Liyar benzer. Zu. Zu kelimesi. Sahiplik ifadeler. Sahip. Malik manasında. Zu malin mal sahibi. Zu ilmin Zulkarneyn gibi mi? Zulkarneyn, evet. iki boynuş sahibi gibi. Bir haydi. Bir gibi mi abi? Şu yani mana olarak haydi. Bir tane daha al sana yani. Hemu yunan. Hamun, kayınpeder. Kayınpeder demek mi yani? Tamam. Henun. Henun. O da e, şey ne o? Büyük abdest organı. Henun. Evet. evet. Mahatta diyebiliriz biliriz Evet. Ne oldu dedi? Ders, nasılsın? Hem onlar, bir evet. Hı -hı. diye işte. Hem değil mi o? Hem on değil mi? ne? Öyle dedik ne? Hem on değil mi o? önce görmemiş mi? Femona az, fem. <gülüyor> Şimdi bana bakıyorsunuz. tane kelime alın, bu kadar uzun sürmez mi? Ya. Sürmemeli yani. Şimdi bu kelimeler, bu altı kelime, altı isim. muzaf olduğu zaman, mütekellim yası hariç muzaf olduğu zaman iyi Rab'ı harekelerle olmaz. Harflerle olur. Yani, bakın oraya kitabınıza. Ebu'n karşısında Ebu Ke dedik. Ötreli hali, ötreli hali yalan hali yani, Vav iledir. Ebu Ke ebuke değil ebuke ebuke'deki vav var ya evet. işte o iğrab alameti ebu hu ebu ha ancak mütekellim yasına muzaf olduğu zaman ebi olur gene dedik ki izafet e, konumuna geçecek ancak mütekellim hariç demişti mütekellim yasına e, muzaf olduğu zaman mütekellim yasına galip gelir o onun etkisi, etkisi düşer. Ebi, babam. Ha keza ehun. Kelimesi böyle. Ehi -ke. e diyorduk ama senin erkek kardeşin demek için Ehi dedik. Vav ortaya çıktı. Ehi ke. Olmaz. Ne zaman olur? Onun başına bir harfi cer olursa mesela ila ehi ke erkek kardeşine gittim demek için. Veya bir ehike, erkek kardeşinle gittim. Me ahike, erkek kardeşinle beraber gittim. Me ahike dedi, gene harf şeyler, biraz anı ne yazalım? Ebu ke. Vav, vav, ötreli harf. Ötreli hali, vav harfi, onun ötreliği yeratlı olduğunu devamında mesela ee, ila Tilala Ebi chel, tilala ebi chel. Cer hali de bu kelimelerin cer halde Ye iledir. Şu merfu hali şu, mecrur hali şu Üçte bir tane şey yazacağım. Bunun ne olduğunu söyleyebilirsiniz. İnne Ebake Burada da nasp hali, fethal hali herifledir. Peki bunların şey yok mu muemdes için, Var, olacak? var. Biz burada sadece örneğin yaptık. Ebu, Ebu ki olur. Yok, ehu ki olur? Ehu ki olur, evet. yapam da fıstığı yeşilin sonra <gülüyor> evet. Demek ki bu altı kelime, altı isim Esmasud dediğimiz altı isim irabı harfler olan kısımla, İğrabı harflerledir. Yani fe, e, merfu hali, merfu, ötreli hali, vav iledir. Esreli hali, mecrül hali, ye iledir. hali hali, yani meftuh hali, Elifidir. İnne ebake Ya Eba Bekrin Duydunuz mu hiç? Hı hı. Ya Abdelrahman Ya Rabbel Alemin hı hı. Ya geldiği için. Hı. O başka ileride oradaki yani fethalı hallere örnek verdim. Gerek Musarif, gerek ve gerek e, <gülüyor> Muğrek. ahuke ahuhu ahuha ahi Peki gene bu alt isimden, la gun örneği verilen iki alt isimden iki tanesi. Demek ki toparlayalım bir. İ'rab dediğimiz neydi? <gülüyor> Kelimenin cümle içerisindeki bulunduğu konuma göre birincisi veya ikincisi o kelimeyi etkileyen başına bir amil, etken bulunduğu zaman harfi cer gibi, nasbeden har, e, amiller gibi, cereden amiller gibi bir amil bulunduğu zaman o amilden etkilenerek sonunun değişmesine irab diyoruz. Sonu değişenlere muğrep, sonu değişmeyenlere mebni diyoruz. Muğrep kelimeler, daha doğrusu irablar, kelime kelimeye gelen iki türlüdür. Harflerle hareketler harflerle olanlar çeşit çeşittir. Bunlardan birinci kısmı dersimize geldi. Altı isimdir. Bunların merfu hali, ötreli hali, val ile ifade edilir. Mecrur hali, kesralı hali, ye ile ifade edilir. Mensup hali, fetha hali, elif iledir. Harflerle iğrab böyledir. Harekeyle iğrab ise bunu biliyorsunuz merfu hali ötre Mecur hali esreledir, meftu hali, mensup hali feth haledir. Şimdi bunların cümle içerisinde kullanımına geçiyoruz. Ebi ve ümmi fil beyti. Babam ve annem. Evdedir. Ebi ve ümmi. Ey Abu ke ya hamidu. Ey hamid baban nerede? <gülüyor> Zehebe ile suğuk'i. Pazara, çarşıya gitti. Suğuk çarşı. pazar, çarşı. Yani günlerden pazar değil. Çarşı manasına pazar. Evet. E ke tabibun. Erkek kardeşin doktor mudur? La... Hüve müdahalesi. Hayır o öğretmendir. Zeynebu fir-riyadi. Zeynep Riyad'dadır. Riyad biliyorsunuz Arabistan'da bir şehir ismi. Buraya Zeynep Riyad'a gitti diyebilir misin? Riyad'dadır. Gitti orada mi? Yaşadene beni. Yani. Bir şey içerisinde olduğu. O an orada bulunduğunu. <gülüyor> orada yaşadığını da O an orada bulunduğunu. <gülüyor> Oradan Evet. Zeynebu fil Riyad O Riyad'dadır. Ehuha fit Taif'i Onun erkek kardeşi Taif'dedir. Bu da başka bir şehir. Ve Ebuha fil Medine-i Münevverat. Ve onun babası Medine'yi i <gülüyor> Aile Efer'in 3'ü 3 üç ayrı şehirde. <gülüyor> Burada neyi kullandık biz? Ehun ve Ebun kelimelerini. Onları Haya muzaaf yaptık ötreli halleri merfu halleri vav iledir demiştik değil mi evet. o vavları orada o kelimeler üzerinde görmüş olduk. Hadith halibu Ebuhu vezirun ve ekhukhuhu tacirun kebiyun. Bu öğrenci var ya bu öğrenci onun babası bakandır ve erkek kardeşi büyük bir tacirdir. Evet. Zeheb-i Ehi İlel Erkek kardeşim Okula gitti <gülüşmeler> Ve zeheb abi Ebi İlel Babam üniversiteye gitti Ve babam Ve babam üniversiteye gitti Bu altı ismin Harflerle İrab olabilmesi için Demişti ki mütekellim yaslına muzaf olmayacak. Mütekellim yaslına muzaf olduğu zaman bu harfle hareketsi ortadan kalkar. Burada da görüyoruz. Ebi, ümmi. Yuka birinci cümlede. Orada belli. Son cümlede belli. Vehebe ehi, vehebe ebi. Onlar bu belli. Mütekellim yaslına muzaf olursa bu altı isim bu durumda harflerle iğrabı düşer. Harfle irab olmaz soracağımız bir şey var mı? Harflerle ve harekelerle irab. İnşallah. Diğer bir konu ve son konu inşallah. Muhammed'in, Halid'in, Hamid'in, Abbas'un, Mahmud'un. Bunların hepsi mansup isimler. Hepsi özel isim. Birinci illetleri var ancak yanında ikinci bir illet yok. Dolayısıyla gayrı olamamış. O sebeple hepsi tenmin almış. Ancak altındaki Hamzatü, Talhatü, Usametü, Muaviyetü, İkreme Az önce söylediğim ipucunu burada hatırlatayım. Bunlar Türkçede nasıl kullanılır? Hamza, Talha, evet. Usame, Muaviye, İkreme. Sonu eylenin aynen bir tanesinin isim, isimlerin sonunda ne vardır aslında Arapçada? Kapalı t'ye vardır. Kapalı t'ye vardır. Bu evet, gelelim asıl konumuza. Bu kelimelerin hepsi ikinci okuduğumuz beş isim iki illetten dolayı gayrimusariftir. Birinci illetleri bir isim? özel isim alem olmaları. İkinci, i̇kinci illetleri kapalı tel olması. Mühendislik, mühendislik telhisi. Bu iki illetten dolayı bunlar ne olmuştur? Gayrimusarif <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> o zaman tenbini almazlar. Hamzetü talhatu olur. Talhatun olmaz. Hamzetun olmaz. Bunların aşağıda. Ee, hareketlenmesine dair bir alıştırma istiyor. Bu ayrı illetlerini yazalım. Yazalım Birinci illet alem, özel isim. İkinci illet mühendislik, t'si bulundurulması. Illet. Özel isim birinci illet. Zaten birinci ya özel isim ya sıfat. İkinci illeti diğerlerindendir. İkrail esmalatiyete İkrail esmalatiyete On aslı ikra'dır. Ancak iltigay-ı sakineyin diye anlattığımız iki ders önceki iltigay-ı yani iki sakine harfin yayına gelmesi durumundaki uygulanacak kayda gereği İkra'il atiyete deriz değil mi? İkra'il esma'a l İkra'il iyi diye yani. Gelen isimleri oku İkra'il esma'a l Esma isimlerin çoğu, ismin çoğulu isminin çoğulu, isimler Gelen isimleri oku Vat bit evahiraha Vatbit evahiraha, Vat bit İşaretle harekela, zaptet. Neyi evâhîr evâhîr ve âhîrının çoğulu, onun onların daha doğrusu sonlarını işaretle. Evâhîr onların sonlarını işaretle. Evâhîr'e ha'daki ha ise ta ikradaki esmaya gider. Yani o isimlerin sonlarını işaret. Munsalif veya kaynımunsalif oluşlarına göre son harekelerini yazıcıda işaretleyeceğiz. Geçiyorum. Ders basit yani. Bu alıştırma basit yani. Alıştırmış. Kendi <gülüyor> durmaya gerek yok. El kelimeatul cedidetü yeni kelimeler. Ezzemiyu okul arkadaşı. Ezzevcu eş. Genel olarak eş, özel olarak da koca. Erkek eş yani. Hı hı. Vahidun bir tek. tek. Feten delikanlı genç erkek. Mea, birlikte beraber manasından zaman ve mekan zarfı. Et tıflu, çocuk, küçük çocuk, özellikle 6-7 yaşına kadar olan bebeler için kullanılır. El, velet daha geneldir biraz daha büyüklükler ve daha genel bebe için kullanılır ama daha e, böyle ne diyelim buna ilkokul bebeleri için el kuveytu Kuwait bir ülkesi bir de el Luga'tu var bizde el lugatu da el lugatu değil el lugatu, el -Lugatu. <gülüyor> el <gülüyor> bizde değil o arkadaşlarda varmış evet, sorumuz var mı?